Sabahlar, sabahlar, sabahlar, modern, sabahlar. modern Sabahlar Başlıyor Radyo turası Modern Sabahlar devam ediyor. Radyoların başındakilere günaydın diyelim. Macera dolu günümüze devam edelim. 8.26 oldu saat. Biraz vakitlice başlıyoruz bugün programa. Ee, anca, anca toparlandık sevgili dinleyiciler. Gün içinde yapacağımız Angelina, macera... Ama yani o maceraya girerken daha böyle girilir mi? Daha, Hatta... daha adım atarken daha adım ayağımız aranca. kaydı bir saniye onu beni çekiyorsun onu beni çekiyorsun derken bütün onu... her tarafımı gönderdin yani yani sevgili dinleyiciler orada espri yapıyor adam sen orada kablo <gülüyor> derdiniz aradan, aradan sıkıştırıyorum Peki bir birikme <gülüyor> olmuş bende ya onu bana ver diye bir şarkı yok muydu seni bana yazmışlar diye beni bana ver var ha beni bana ver hepsi ha. olan şarkılar Evet. E, e, buyurun efendim. Ne olmuş debitmiş? Ama ne olmuş ne bitmiş Ne ol ne oldu ne bit bir şey olduğu bittiği yok. Ee, al. Sen korkma korkma. Ne oldu ya? mi Faire? Çekistirme. Sinirleniyor. Ürkme. iki şey sinir olduğunu biliyorsun. Öyle yapıyorsun. Bir kulaklığın çekiştirilmesi iki yalancılık. Yani bunu <gülüyor> sürekli bir şey yapıyorsun ya. Olabilir otağı. Senin espirilerin yok mu? bir şey yapar. <gülüyor> Evet, ee, o zaman şöyle bir hızlıca e, gündeme bakalım. Putin ağladı biliyorsunuz. Ne günümüz? Ne günümüz <gülüyor> mü? Çarşamba. <gülüyor> <gülüyor> Bugün salı da <gülüyor> Putin, Putin diyorum. Ha, evet, Putin, Putin, Putin e, %64'ü aldı, e, Zafer kazandı. Alınca, e ağladı, e, doğru, kazandı ve balkon konuşması sırasında ağladı kendisi biliyorsunuz. Balkon konuşması değil mi o yaptı? O bir sinir boşalması mı yoksa gerçekten duygulanıp böyle bir şey mi? Hani Vallahi. Çünkü gerilimdir, seçimdir, filandır, falandır, insanın üstünde birikir, birikir, %64... Falan böyle büyük bir yani başarının da getirdiği bir şeyler mi diyeyim artık ne öyle bir sinir boşalması mı ağlaması mı ağlaması ağlamasını şey geldiğine sinirimden adam tamam ben şu anda birilerini taklit ediyor falan diye bir, bir şey geldi sefağım laf sokanlar var <gülüyor> sefağı taklit e, çünkü taklit şeyi biliyorsun bir iki tane balkon konuşması sınırı. şey almış canım, canım benim, benim canım benim Rusak'ım canım benim Öyle mi yapmış? Onlardan, onlardan artık bir sürü varmış ya. Aa, Sefalardan mı? Seyretmiyoruz tabii. Yetenek yarışmalarını. Sefa evet, yakiplendik yani kaldık. Sefa'da kaldık biz de. Yani bu yeni e, sezonda Sefa'nın taklidini yapanlar. Biliyorsunuz ilk Sefa'nın taklidini ben hemen ertesi günü Evet Vallahi yapmıştım. Yapmıştım. bravo Oktay. Bu sezon, <gülüyor> bu sezon yeteneksizsiniz de öyle bir şey. Zannetmiyorum Putin'in bilgisi olsun Sefa'da. <gülüyor> Niye yani Türk dizileri Rusya'da çok? Çok mu? Meşhur tabii. Eğer çocuklar duymasını seyrediyorsa ki Oradan orada da Sefa'nın oynadığını biliyorsun. Kesin hastası adam demek ki sabah akşam çocuklar duymasın. Mutfak diyor mu zaten medve Mutfak. <gülüyor> <gülüyor> Gidip evet. ağzımı yıkayacağım vallahi. Seçimde şaibe var diyorlardı. Şaibe var canım. Var mı? Şabe var 6 sene. Sence var mı Oktay? Gelmeden önce, bilemiyorum. <gülüyor> ee, seçimden önce e, görev süresini 6 seneye çıkardı biliyorsunuz. Devlet Başkanı'nın görev süresini Putin. Hı -hı. O seçildi ama diyorlar ki 6 seneyi kaldıramaz. Yürümez mi? Yani, yani yürümez 6 sene. Çünkü sene yoğun, bir, yoğun bir şey Dünyesi var, var. Dünyesi mi kaldırmaz? Dünyesi kaldırmazmış. kaldırmaz. Hadi ee, bakalım. Bol, bol işte bal. Geçen Kasparov konuştu. Bildiğimiz satranççı. Satranççı. Satrançı. Neyi adı Geri diye şimdi diyor. Geri Karpov. Geri Kasparov. Kasparov, biri Karpov, biri Geri de. Barlov, Geri Kasparov, Geri Karpov. Üçlüdür bunlar diye biliyorum ben. Vallahi işte Karpov da Kasparov işte iki tane değerli abimizdi. Bir gün şu mikserin üstüne <gülüyor> yiyor. Keşke bu mikserin üstüne korna gibi bir şey olsa da ben böyle. <gülüyor> mikserin üstüne düşünce şey olsa. Vallahi çok sinirli sinirli konuşuyordu Kasparov ya. Ne diye? Ee işte Putin'e mi? Evet, Putin'e. O da muhaliflerden. Muhalif kim Rusya'da? İşte Kasparov öncülüğündeki liderler. Biz mi alırsak ee, Bilmiyorum ki ya. Sen kime oy verdin? Oradan düşün. <gülüyor> Bakayım. Yani en son kim Rus seçimlerinde kime oy verdin? Abi ee... eşitliğe özgürlüğe adalet oy verdin. Eşitliğe özgürlüğe ve adalete oy verdin. O Tabii zaman o garanti yani. Tarafını çok net belli etmişsin zaten Fahriye Tamam o zaman ne ya. Neymiş o taraf? Ya, ya egeci sen de yani. <gülüyor> Sen yani çok şiyasızsın. Sen he. nankörsün, çok eleştiriyorsun. Ben bu sene gene gitmedim şey ya <gülüyor> Rusya'da oy kullanmaya. Çok şeyim Gene tatil değil mi? Gene tatil bağla. dedin. Hafta sonu pazar günü yatıyorum dedim ben. Yani oy atmaya gidemem dedim. Ee, en sonunda robota bunu da yaptırdılar. Ee, Almanya'nın Hanover şehrinde eee robot mu? Ee, da yaptırdılar dü bize. Dünyanın en büyük teknoloji fuarı <gülüyor> sebite direkt dansı yaptı yapan robot damgasını vurdu. Direkt dansı mı? Direkt dansı. Ee, erotik dans, dans, dans yaptırmışlar ya ee, şimdi burada bir sürü yazılım şirketleri var geçen gün arıyorduk da hakikaten yazılım şirket deyince öyle bakıyorsun yani bir ikisinin ismini söylememde sakınca var mı ne yazılım yaptıracak dinleyicimiz var mıdır şu an? Bak, yani şunu düşün Fehir, o isimleri söylemen. Yayınımızda büyük bir atılımı şey yapacak mı? olacak eski, mı? Yani hayır ben yani öyle yazılım Öyle bir şey olmayacak, hiç gerek yok. <gülüyor> yani yazılım şirketi. Tobit diye yazılım şirketi var ya. Tobit diye yazılım şirketi olduktan sonra Bizim bulduklarımız şahane isimler yani. Doğru gerçeği. 3 evet. ee, aylık kalede e, direkt tıpkı bir insan vücudu gibi mekanik bir argıttan beklenmeyecek kıvraklıkta. Eğer adeta sanki sen. Yılanımsı olur, mı? Ama ben orada görüyorum kutular sanki tenekeler böceği zeytinyağ tenekeleri erotik dans yapıyorlar gibi. Ya canım ilk zaman böyle zeytinyağ tenekeleri ha, gibi onu, yapar. Sonra yarın de... öbür gün o tenekeler biraz hatları yumuşamaya başlar. Yarın öbür gün 3-5 sene içerisinde ee, sadece hatlarda istenilen yok. görüntüye ulaşılır diye tahmin ediyorum. Niye o zaman yavaş yavaş Yavaş yavaş her şeyde olduğu gibi bunda da yavaş yavaş son noktayı göstermecesi açısı, göstermesi açısından önem arz ediyor diyorlar. Diğer robotlar bunu görüp şey oluyorlar mı? Robota baklıyorlar. Ama robot diye. dansı diye bir şey kalmadı. Hani eskiden ne bileyim Aa, böyle bir robot dansı unutuldu bu. Yani işte öyle olmuyor artık maalesef. Kıvrakla efendim o eee Seksepelite'ye bilmiyorum çünkü bayağı etkilenenler de olmuş. Adam yazılım firmasının da yazan adamlar bayağı bir şey yapmışlar. Paraların yakıp söndürmüşler zaten. Şeyde. Fenerle dolaşmışlar böyle bu arada. İlk defa böyle bir şey oluyorlar. Size şey de suratında benzetli millet demiş. <gülüyor> Valla afiyet olsun. Canları sağ olsun. Ispanak, brokoli ondan sonra Bunlar fındık. Bunlar yedir elle. Ne? Fındık, fındık, badem. Bunları abartmayın demiş Japonlar. Japonlar dediğim şey yok. Onun şeye söylesinler. Mehmet Öze söylesinler. Valla ispanak brokoli. Avuç, avuç alıyorum. Mesela Odemde ceviz alıyorum, yiyorum. Sonra hemen şuna çekiyorum. Orada çıkıyorum. Hop sabahları brokoli, c vitamini açısından. Yani ben sabah. Sayınım şen... bugüne kadar yaptığı en uzun taklit. <gülüyor> Bitmiyor çok sinirliyim. En uzun taklidir. Çok fay. sinirliyim ama ya. Hakikaten çok sinirliyim ya. Biraz daha yapsam Fahir. Ya yok yapamayacağım ama kesmeseydim Mart, ben gidecektim. <gülüyor> Valla öyle. <gülüyor> Fahir Ölcü Mehmet Öz taklidi. <gülüyor> dilleri destan. Valla öyle demişler hiç sinirlenmeyin. Yani e, Japonya'daki bilim insanları bir araştırma yapmış. abanmayın Üç... dediği ne kadar yemeyelim yani. Günlük vermiş mi gramaj bana? <gülüyor> yüksek dozlarda yani zaten Fareler Hüseyin'de yapılmış bu araştırma. Fahir damlacı hayvan zamanı yüksek doz. Dedi. Ona göre yüksek doz kafası kadar <gülüyor> vermiştir fare, fare ne arar lan araştırmada? <gülüyor> Sevgili Nica, ben bu videoyu e, yaklaşık 2 ay önce seyrettiğim için <gülüyor> ilk kez olduğu için Benim hala hakkım var Siz yıllar önce seyretmiş bütün kombinasyonları yapmış olabilirsiniz Benim hala hakkım var Buyurun efendim e vitaminini ke kemik eriten osteoklast hücrelerinin oluşumunu teşvik edebileceği düşünüyormuş. Hmm. Yani o yüzden böyle ıspanak, brokoli ne kadar faydalı bunlar deyip abanırsanız... Ya ıspanak da ya. Haftada bir, on günde bir yersin. Her gün, her gün diye. O, o, o da abanmak. Ispanak Haftada her bir gün. Aa, Tabii... Ispanak dedin. Hangi, kış... hangi konuda bu kadar emin <gülüyor> Sine de tabi dedi gibi geldi bana. <gülüyor> Anlayamadım o yüzden soruyorum. Hayır yani kış mevsiminde ıspanak yiyeceğin zaman ve bir kere börek içinde olmak üzere bir kere de sulu, sulu şekilde. Şeklinde. Sonra sulu neyle veya... neyle gerekiyordu ya yumurtayla mı yoğurtla mı? Yoğurtla yine canım yoğurtla yapmazsa olmaz. Zevk olarak değil yani <gülüyor> yani mesela ekmekle de yenir ah şeyle yani beyaz peynirle. Hayır ya öyle bir şey var. bir çok böyle ıspanakla. ıspanakla koyarım bir dublede rakımı koyarım. Oh benden güzeli yok. <gülüyor> Yumurta Ispanak... sütü keser onu biliyorum ben. Süt yumurtanın bir, bilmem nesini yapıyor. Bir şeydi ki şey demiri bağlıyordu da bir şey oluyordu çay. ondan sonra beğen kalıyordu. Çay çay. çay çay. Ispanakla çayı çay mı? <gülüyor> Ispanakla çay olmaz oktay. Ispanakla çay evet ya. Ya o demiri bağlıyor da ben de onu şey diye düşünüyorum. Oradan bulacak demiri de bağlıyacak. Bağlayacak basacak. da. Palavra gibi. Buralarda Pee. olmaz bence de öyle. <gülüyor> Demir nereye de gezerdi lan pazarda. Evet. Ama Ege'ciğim sen haklarını çok fütursun diye açıyorsun. Ve diyeyim de herkes de eşit noktaya son, bir tane Son hakkı kaldı Son ben biliyorsun. hakkı var çünkü Benim hesabıma göre 300 hakkım var. Abi 300 program sen 900 olur biliyorsun değil mi? Yanlış <gülüyor> hesap yapmışsın. Çünkü bu bir son hakkını bence iyi değerlendir. Onu da tamam. hani şık bir yerde kullan. Tamam Ağzının ya. dadıyla bitsin. Ondan sonra bakıyoruz. Başka ne var? Tek gözün intikamı diye bir şey var. Tek gözüne arar da pazarda. Ve son hakkıyla Ege'ye çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Sakalsız erkekler daha Aa, çekeciymiş Oktay. Bu te tek göz haberi vermeyeyim mi? Tek gözle dedi. şey <gülüyor> değil erkek, çekici erkek deyince benim için akan sular durur mu? <gülüyor> Bence tek göz haberiyle ilgili. Ben sadece başlık veriyorsun diye yani. <gülüyor> düşündüm. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tek göz haberi çünkü. En güzel espri yaptım ya ben. Tek gözle gezerle bazardı diye. Bir üstünde konuşacak bir şey kalmadı galiba. Yaz bir şey söyleyeyim mi Ege? Neymiş ya, tek göz? Şimdi üç, üç hakkını doldurdun ya. Evet. Dördüncüsünü yaptığın zaman ağır ceza tamam biliyorum canım. Ha ona göre bak uyar uyar mı değil mi? Boş ver tek göz abinin ya. Ver fail. Misyonunu doldurdu tek göz abinin. Evet, misyonunu doldurdu. Zaten şey değil mi? boğa güreşçisi değil ha, mi? Ya? boğa güreşçisi. Ay çok güzel. içim vallahi i̇çim açıyor. Şey, evet. İçim bulandı. Yeni Zelanda ve Samoa'da 200 kadın üzerinde yapılan bir araştırma sonucunda kadınların sakalsız erkekleri daha çekici bulduğu deneylerle ispatlandı. Pardon, 19 pardon, hafta pardon, boyunca. Pardon. Yeni Zelanda'da mı yapmışlar? Yeni Zelanda'da evet. Yani. Ve Samoa'da yapmışlar. Yerli halkıyla mı? Onlar da zaten çok kültürel hassasiyet Aborjin dediğin pırıl pırıl adamlar mı? Valla var? hakikaten ben de mesela Yeni Zelanda Aborjin var mı? Gene de şey bir Hadi geçin bak en güzel yerde kullanacaktın. Ama ne oldu demin hallettim. <gülüyor> Aborjinlerin ne değil Yeni Zelanda'da dedi değil mi? Adamın hakkı var. Bir dakika. Nasıl adamın hakkı, hakkı, hakkı var. var mı? Adamın, adam hiç kullanmadı ki bugün ben Kaç yıldır arkada. benim 5 yıldır TB etmiş mi? Ağzıma sürmüyor. Yani bir yıldır hiç hiç edilmedi. Benim bugün çok doldu. Biçimsiz kullandın haklarımı. Hangi pazarda hangi artistler var? Şimdi o haberimize bakacağız. Patlat Fahir patlat patladı. Gönül rahatlığıyla patladı. Adamın içi içini yiyor, patlat Fahir. <gülüyor> Onun için beni keyfiyle yapayım diyorum Oktay yani. Ee, şöyle durayım. Ee, artist ne arar la pazarda? Ben Bak. de bunu yaparım o zaman, dans ederim böyle. Ya Çünkü o videoyu da yeni izledim. <gülüyor> Oğlum sen ne seyrediyorsun? Ben YouTube'dan Sabah alayım. akşam... Bir... Biriktiriyor ya. interneti biriktiriyor, biriktiriyor. Pazartesi <gülüyor> günleri. Her ayın ilk pazartesi günleri depo folder'ını açar. Ben bunu açtım zaten o koca çekmece YouTube 1, YouTube 2 diye bütün YouTube'da ne varsa çekmiş. Ne varsa <gülüyor> YouTube'da <gülüyor> hepsini çekmiş. VHS kasetlere çektim. Çünkü CD bitmiş o anda evde. Maalesef. Onları seyredeceğim sevgili <gülüyor> ve çok esprilerle geleceğimi inediyorum karşınıza. Ee, reklam... Hadi hadi yap. yapamazsın benim. hayır hayır artık bizi de bizi de şey yapma. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Serbest espri kuşağına hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Bu bölümde bağlamından kopuk bir takım esprileri arka arkaya duyarken ...hiçbirine gülünmemesine şaşırmayınız. Hoş geldiniz. <gülüyor> Serbest espri kuşağımız şu anda başlamıştır. Buyursunlar rahat bir şekilde. Ku... Benim bir sorum olacak. Oh. Benim bir sorum olacak bu kuşa başlarken. Evet. Ee, sadece radyodakiler mi katılabiliyor bu kuşa yoksa radyonun başındaki dinleyicilerimizin de katılma imkanı var mı? Şimdi bu espriler e, en başta kişinin kendisi için yapıldığı için. Mesela sen bir espri yaparken. Bir Kişiye özel da. espri An anlaştın. Ancak derken birisi. Bir diğeri Angelina Jolie diyorsa ancak demedi yalnız ya yani espriyi anca yanlış anca, evet anca dedi ancak şey, denmedi ancak 3 den kere anca orada, dendi üç kere anca dendi anca deyince orada söylenecek başka da bir şey doğru ben o. 3 kere şey, anca deyince ben yani. ama tabi sert bir girişti yani yönet isterdi ki olaylar öyle gelişmesin ama tabi e, onu da kendi belirleyemiyor insan belirleyemiyorum orada espri bizim için değil yapan kişinin kendi için yapılıyor o yüzden dinleyicilerimiz ister yayına bağlanabilirler ya da işin ruhuna uygun olarak kendi esprilerini dinlerken yapıp nasıl olsa tepki beklenmeden yapılan espriler ya bunlar. <gülüyor> yapıp devam edebilir. Olur mu? Hayata. Çok derinlerde bir yerde yine bir tepki vardır. Yani tek te tepki bir beklentisi vardır yoksa kendi kendine yapmak o kadar zevkli olmayabilir. Tabii ha, ki. bir yanında başkası varken ne kadar zevk verir. O da yani yapmadan görülmez ama öyle bir e, durum var. Şimdi mecliste eee milletvekillerine sınırsız internet erişim hakkı verilmişti biliyorsunuz. Kaç koy, abi benim bile yok sınırsız erişim hakkım. Hani sınırsız derken falan güven güvenli diye düşünüyorum. Yani ben güvenli. Ben yani ben güvensiz evet yolları çünkü ben ormanda iki yol, internette iki yol buldum. Ben güvensiz olanı seçtim? DNS ayarlarını değiştirerek büyük ihtimalle. İki farklı konu şu anda eş zamanlı devam ediyor. Milletvekilerine kumar porno serbest başlıklarıyla yer alan haberler üzerine meclis başkanlığı bir açıklama yaptı. Hop. Kumar an... porno yasak mı? Yasak bakıyor. efendim. Ne alakası var? <gülüyor> Hiç alakası yok dendi. Ama bu da şimdi böyle söylenmez ki. Yani sanki bütün milletvekilleri kumarcı, pornocu da yasaklıyorlarmış gibi bir durum. Ya orada milletvekillerinin tek vücut olarak biz zaten pornocu değiliz. Bazen bakıyoruz. O da iş, yani şey gereği. Ne derler hani bir yasa teklifi çıkaralım mı? Bu konuyla ilgili ihtiyaç var mı? Bakalım. Çıkaralım mı? Yok Or daha çıkarmayalım. Yani çok daha abartmamışlar falan diye. Çünkü onu ara ara kontrol etmek lazım. Birilerinin bir bakması lazım yani. Sen bakmasan ben bakmasam. Kim bakacak? Yani birileri Niye kontrol edecek. Yasaklılar. Yani biz milletvekillerimizin oraya gidip de pornu, abi nerede dilik versene. Caps var mı falan diye konuşacaklarını düşünmüyoruz. Ya ben onu... Niye yasaklıyor? Onlar mı düşünüyor? Ne? Abi bunlar kesin pornoya girerler. Meclis Başkanı. Şöyle ya. demiş Mehmet Sağlam. Başkan Vekili. Yasama ve denetim faaliyetleri ile ilgili inceleme ve araştırma faaliyetleri esnasında zaman kaybını en aza indirmeye yönelik uygulamanın ee, Anlaşılmadı bu, efendim... Yani... işinize bakın diyor milletvekillerine... <gülüyor> bu işler arasında da... Pornoya bakmak yok... Bak dikkat <gülüyor> et... Porno yüklemek demiyorum... Pornoya bakmak. Öyle konuşsam evet. var mıdır ya? İşte oraya bak. Oraya bakalım. O. Ama, ama dedim ya dedim birilerinin ya bakması lazım ne demek ya? ya... şeyler vardı ya zamanında Almanya'dan gelenlere Televizyona bakmak. Gurbetçilerimiz tamam. televizyona bakalım. Evet. ...porno'ya bakalım falan diye. Ben hiç o gurbetçilerden pornoya bakalım diye bir şey duymadım. Televizyona bakalım. Evet tamam. Sizin evde video yoktu belki de zaten. yoktu ama mahallemizde 3 tane video vardı. <gülüyor> ne lüks mahallelerde oturmuşsun da hiç bunlardan bahsetmiyorsun. de aynı ailedeydi Fahir. Ya ama ya kardeş, kardeşler miydi? Kumar porno serbest başlığıyla benim habercilik ahlakıyla bağdaşmamaktadır. Hiç alakası yoktur efendim milletvekilerimize sınırsız internetini diyerek e, gönüllerimize yani, su serpti. Ha, şey dedi, yani meclisin içindeki odalarında mı sınırsız internetleri var? Wireless var mı şeyde genel salonunda? Wireless. Bilmiyorum bir Tugay'ı sokup bakmak <gülüyor> lazım orada. <gülüyor> ha, hiç her şeyi anlıyorum da bunu anlamıyorum diye bir konuşması Wireless, Aynen. wireless canım. O reklam üzerinden çok zaman geçmedi değil mi? Yani böyle ne bizim 3 sene geçmedi değil mi? Geçti geçti ama zihnimize nasıl yer ettiyse. Ya şey gibi Hakan Olsal'ın asla şımarmayacağım diye, topu gözlerimizi gibi hayır. Ya 3 sene geçmiş olmasın ya o kadar oldum ya? Ben ne bileyim sanki geçen sene çıkmışta wireless'ı öyle anlatıyormuş Yok. gibi. Öyle yani. Aslında wireless teknolojisinden çok sonra çıktı ben onu hatırlıyorum. Ha, o, ben de onu hatırlıyorum. <gülüyor> yani <gülüyor> Bir bir onu hatırlıyorum ben. Ne zaman çıktığını falan bilmiyorum da bayağı bir ...herkes kullanırken Tugay'ın onu şaşırdığını ben hatırlıyorum. <gülüyor> Ay Tugay keşke Mıknatus'la şaşırdığı bir reklam izlesek. <Gülüyor> yani demir bir şeyler var artık. Yapıştı. Elimi de dokun diyorum yapış yapış. Bir şey de değil. Meton nasıl yapışıyor? Her şeyi anladım bunu anladım. Ondan sonra devamına da gelmesi lazım ama. Mesela... Bilgisayarla KPSS şey atamaları, öğretmen atamaları yapılırken hiç insan eli demiyor Bilgisayarla yapılıyor falan diye bilgisayara da şaşırması lazım. Bilgisayarın start butonu olmuyor mu? Yani start butonu dedim o bu KPSS atamaları sırasında KPSS diyorum işte. Atama şalter, şalter var şalter. Ha, böyle atama şalterini git diye indiriyorlar. Yani şöyle kırmızı bir düğme yapıp biraz daha çıktı. <gülüyor> Lak diye basıp o tıkır tıkır başlamıyor mu hadi hadi bakın. Vallahi onu akıl etseler bence güzel de bir şov olur. Yani yok ama galiba yani küçük mouse'a bir şekilde... Sizin dediğiniz milli piyango çekilişi. Ya bir Şunu tane... Pıs diye bir şey... O çok güzel. şey. O Fahir'in dediği çok güzel fikir ço bence. O değil. Orada şöyle koca mesela o alttan küçük... Marantı yaparsın... Evet. Kafan kadar da bir yukarı çık oradan... Madem bu kadar inanıyorsun bilgisayar sistemine... <gülüyor> <gülüyor> yani yap, bir tane yap oraya bir tane kırmızı düğme. Allah Doğru söylüyor Allah. adam. Mantıklı. Aynen hayret bir şey. Valla bravo İnsanların Allah. yüreği de daha rahat eder. Çünkü o büyük düğme... Kafadaki pek çok soru işaretini kapatacak. Protokol dünya yok kafada soru işareti zaten kimsenin yok. Yani öyle bir şey yok bilgisayarla atanmalı olunca her şey süper de yani şova yönelik değil dediğin doğru. Yani Şenliklerimiz yani başladı. Tabii evet bu. kurdele kesme vardır ya açılma şenliklerinde. Tabii canım şöyle sanki. Haber... Atama şenliklerinde yok öyle bir şey. Neyse kravat tarihe karışacak haberiniz olsun. Ben zamanında vallahi Allah'tan hiç böyle üç tane dört tane kravatla bugüne kadar geldim ya çok mutluyum yani hiç para vermedim özellikle. Kravat tarihi karışacak ama bir boyun bağı kullanılacak mı? Yani ee, şimdi ben televizyonda görüyorum insanları kravatsız çıkanları. Hı. Şimdi spor ceketle gömlekle kravata gerek yok. Ama takılıyorsa eğer pantolonla ceket uyumluysa. Ama yani sanki orada böyle... bir kravat istiyor. Orada bir şey istiyor. Kravat bir mı şey istiyor, istiyor başka evet. bir şey mi istiyor? Papyon tak, flöer tak, bir şey tak ama o boyundan böyle bir birleştirici bir unsur olması gerekiyor. Yani zaten hani bizim de şu anda diye bir durumumuz yok. 50 yıl sonra kravat yani eskiden şey şapkalar vardı demişler. Böyle uzun uzun silindirik şapkalar vardı ya. Hı hı. Aynı durumuna düşecek. Çok affedersiniz demiş. Ee... Affedersinlik bir durum yok Bu yıl devam edin demiyormişler <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şöyleyiz bakın. Bu, ben bunu da anlamadım bu haberle beraber. Borusan Holding Kurumsal İletişim Müdürü Şule Yüce Bıyık, Türkiye'de cuma günleri serbest giyim uygulamasının yapıldığını belirterek, Borusan Holding'in kurumsal kıyafet giyim yönetmeliği var. Cuma günleri dışında bu yönetmelik doğrultusunda giyiniliyor. Giyinilen kıyafetin çalışma verimliliğine ne kadar etkisi olduğuna dair bir araştırma yapmadık. Ancak kişisel düşüncem belki kravatsız daha rahat olunabilir demiş demiş. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar Kurabat, açıkladım? Öyle o, ortaokul öğrencisini rahatsız eder ya, bağlayacağım falan filan Amcanım, böyle. Koca, koca koca. adam niye rahatsız? Kurşuyor mu bu adam? Ya bu Zıplıyor şey, mu? Boşuyorlar mı havadan? Müdür şey müdür bir sektirdi şey falan diye bir şey yok ki. <gülüyor> hani düğünlerde falan hani koca adamlar şey oluyor. Aşırı yemeğiyle beraber buranın böyle bir gıdı yapar. Gıdının mı? şeyle beraber oraya basınç yapıyor. Eğer yakada darsa orada aslında baskıyı yapan yaka günahsız kravatın ayarı var yani sonuçta ister bir damlacık boynun olsun ister şeyin gibi, ne bölgemizde yok kafamız kadar boynumuz olsun yani geniş anlar <gülüyor> <gülüyor> diyeceksin diye çok korkuyorum falan. <gülüyor> <yoldaki kadar> <gülüyor> çünkü ben bilgisayara baktım yeni liste açtım ondan sonra şarkıları değişti baya devam ediyor hala hikaye kelime arıyordun <gülüyor> <gülüyor> o kelimeyi bulamadım ya. <gülüyor> Neyse bu ara kelime bulamıyorum ya. Çok kelime sıkıntısı çekiyorum. Çocuklar çok fena. Çok Kısa kelimelerle konuşmaya çalış Fahri. Valla küçük küçük kullansam daha iyi değil mi Oktay? Yani yani Buzla yürür gibi diyorsun değil mi diyorsun? Öyle diyorsun değil mi? Öyle mi Oktay? Öyle var diyorsun. mı? Vaktimiz varsa. Var <gülüyor> ya var. Deli gibi vaktimiz var. Çocuklarımızın bir e, sıkıntısı var. Konsantrasyon bozukluğu e, çocuklarımızın yeni sorunu. <gülüyor> e, genç kardeşlerimizin. Ee, televizyon vallahi şimdi bağcayam aynı... vallahi iPad'in başında gör daha konsantrasyon neymiş orada anlarsın yani daha konsantre bir şey görmeden işte ben. zaten uzmanların söylediği de bu televizyon veya bilgisayar dışında tabi yani iPad dememişlerdi de bilgisayar gibi bir oyunu sonuç bilgisayar dışında bir şey dikkatlerini toplamaklarını is istemek ve bunu başarmak Neredeyse, olur. Olur. Neredeyse imkansız imkansız gibi bir şey demiş ee, okulda da problem yaşıyorlarmış bu tip çocuklar. E o yüzden zaten işte Fatih projesi var. Bunlar bilgisayardan başka bir şeye bakmıyorlar diye. Ben çok mantıklı. Ege'nin işine geldi. Çünkü yarın öbür gün galiba sen böyle bir şey almak... Gerçi var sende de. Aha. Yani eskiyecek sonuçta. Yenisini alacağız. Al Çocuk için diyeceğiz. Çocuk için falan filan rahatlıkla. Ali'ne ödev veriyorlar mı Ege? Hiç mi? Hiç. Allah Niye? Allah ya kaç yaşına geldi hala bir ödev yapmıyor mu? Yani eve... İş ya, getirmiyor okula yaptığı ödev zaten... getirmiyor yani prensip olarak mı yoksa sınıfının bir şey midir avantajı mıdır Hacı, ödevi belki olmaması bunlar Bence bir avantaj olduğu için bir insanın ödevinin olmaması Bunlar saf da olabilirler çünkü Alin bildiğim kadarıyla Ege'yi parmağında oynat diye Bunlar dediğin ebeveyn mi, mi? Ebeveyn olarak Ebeveyn saf canım Belki de 5.5 yaşında olmasının etkisi vardır ödev olmaması konusunda Ya 5.5 yaşında çocuk ben sana söyleyeyim o dün konuştuğumuz teknoloji neydi? Çocuk, Eton, ço <gülüyor> ya, ço e Hayır mi? çocuk yetiştirme hani bir buçuk yaşında ayakkabılarını montessori. Ha montessori, ya, montessori. <gülüyor> ya biz de sakin değiliz ya montessori bir buçuk yaşında beş buçuk yaşında neler yapıldı ve artık hayal falan edemiyorum yani montessori de düşün beş buçuk mi diyorsun? Ben akademik rapor hazırlamaları lazım 5,5 yaşında. Fail <gülüyor> evet. Öncelikle mikserimizin geleceği için ağzımı yutmama izin verdiğiniz için teşekkür ederim. Öncelikle, Öncelikle Son sorunuza cevap vermeden önce arada biz de sakin değiliz ya diye bir cümle kurdum. Montessori eğitimine. Biz <gülüyor> sakin diyesiniz. Ya vardır belki şeydir. Yani ama okulda yaptıkları zaten tavşan boyamak. Eve gelince de gelin tavşan boyamak. Ya boyayacak. şey diyordu, e tamam ödemiş de o. Diyordur ki öğretmeni. Zaten tavşan bu, tavşa, tavşan. bu tavşanın kulakları sabaha kadar boyanacak. Ta beş tane tavşan var. Bunların hepsi boyanacak. O zaman ki ya, ne kadar sıkıcı olur fail ya tavşan salla, boyamak. Salla ya yerim boyarım bir ara. Bak. Serviste boyarım. Serviste. Ağza bak. Sabah erken kalkar boyarım. Eee. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yani öyle bir şeyler olabilir. Sen onu bir kontrol et. öğretmeniyle görüşüyor musunuz? Görüşüyoruz en son bayramda gittik. <gülüyor> Vallahi ne, ne diyor kadın? Memnun mu? Bu çocuk niye ödevlerini yapmıyor diyor Biz <gülüyor> bize diye gidiyor. En birinci diyorlarmış adını. en birinci. Tabii tabii en birinci maşallah takmışlar Frans Çünkü Bütün ödevlerini ben yapıyorum. Bazen geliyor diyor benim evlerim falan hep boya için. Guaj boyaydı geçen gün eli. <gülüyor> tabşan boyamaktan. He tabşan boyamaktan. Deyince... <gülüyor> İyi ya. <gülüyor> Olmuyor mu peki? İlerleyen senelerde ödevi olmayacakmış. Olacak. Olmayacak diyor. Umut da o günü bekliyoruz. Olacaktır canım ne olacak yani. Heyecanlanmıyorsun. Ha, ne biçim babasın ya. Çocuğunun ilk ödevi ilk ödevi de. Eve ödev getirdi baba falan filan diye böyle şey yapmasın. Seni çağıracak baba. Senin okulla ilgili görüşmem gereken önemli bir konu var. Yoksa ülkede. bir şey diyeceğim. Bu çocuk ödevlerini hatırlamıyor mu? Yani o da, o, o da olabilir ha? de. Şimdi. Galiba ha, bir... hatırlamıyor mu? Sorun bende. Gelecek yıl alacağı ilk ödevinin heyecanını bugünden duymamam ve geceleri rahat rahat uyumam benim hatam ben. Ya galiba. yine ufak tefek de olsa bir şey evde yapın. Tavşan boyamayı mesela ödev diye anlatıyor mu Halin size? Çünkü bu çocukların bu dikkat dikkat bozukluğu olan dikkat. Çocuğu, çocukların dikkat. mesela verilen ödevleri hatırlamıyorlarmış hece. Hayır bir de ben ona soruyorum ödevin var mı kızım ödevin var mı diyor. Ne diyor? Duymuyor ki beni. Al işte en korktuğum şey olmaya başladı. Mı? Kızım bir bak babana bak diyorum. Bir dakika bir dakika falan diyeyim. Baban konuşuyor burada diyor musun? 5,5 yaşında çocuğun otomatiği olur mu ya? Bakıyorum ben seni dinliyorum şu anda falan demeye başladı. Onların <gülüyor> yok mu şu anda? Abiciğim bunca yıldır okula gidiyor. 3 yıldır benim bildiğim okuma yazma yok da. Yok vallahi onu Fay tabi... bırak okumayı yazma yok ya. Yasma o kadar para verdi. Bir okuma... Yahu ilk buradan başlanır bu. Valla hiçbir şey... Bu da öğretmiyor. doğru şimdi hakikaten. <gülüyor> Fahim okurduğun <gülüyor> cümleyle <gülüyor> haksız duruma geçti. Eğitim eğitim noktasında çok doğru. Ya, ya. da haklı duruma mı geçti? Ya adam, çok karışık bir adamsın. Adı aynen. okul ya. İlk önce bir okuma öğretmenleri Tabii lazım. Tabii canım hakikaten. bir şey öğretmenleri abi. Valla ben okumayı çöktü, çöktüler değil. Çöktüler <gülüyor> okumaya çöktüler değilim. Çöktüler değilim okumaya çöktüler. Okula çöktüler. Onu da sorun. <gülüyor> Başka <gülüyor> soracağınız konu var Var ya dur. Oğlum çok heyecanlı. Aha işte. %30'u liseyi bitirene kadar iki kere sınıfta kalıyormuş. Böyle bir tekrar sınıf tekrar falan oldu mu şu güne kadar? Oldu. Hala ilk sınıfı tekrar ediyoruz. Diğerleri fındık boyuyorlar. Mesela Geçme çok yok. Küçük fındıkları kabuklarını boyuyorlar. Evet. Panoya yapıştırıyorlar. Biz üç senedir tavşan boyuyoruz sınıfta kaldığımız için. Fındık mı boyuyorlar? Tabii Hı -hı. artık üç boyutları boyamaya başlıyor. kozalak, kuş yapraklarıyla enstalasyon Kuş yaprakları mı? Yani yapraktan kuş. Tabii ki canlı kuş yaprakları. Hayır. Anladım. İkna yöntemiyle. Evet. Onun dışında e, okuldaki sınavlarda süreyi yetiştiremiyorlar falan gibi sıkıntıları varmış bu genç arkadaşlarımızın. Var çünkü zaman mevhumu oturtmak. kardeşlerimiz. Bilgisayar oyununa dalan adamın zaman mevhumunu oturtması Yok. zor. Şimdi birlikte isterseniz şu yayından çıkalım. İsterseniz hatta son saati yapmadan birlikte bir simsin karşısına oturalım siz de. Ben Sim City'ni. Sim City'ni. Sim City'ni City de sevmiyorum. Sim City'ye bayılırsın. Tamam sen Simsin otur. Ben, kaç bilgisayar. var? FIFA 99'da oturayım. Sen Fahir. Sakallarımız uzamış bir şekilde 3 gün sonra buluşalım. Ben size şehri göstereyim. Stadyomu buraya koydum. Bakın o yanında hemen şeyini yaptım. Metrosunu yaptı falan diye anlatırım 3 gün sonra. Ya, o ben 3 güne kaç, kaç kere kupu alırım. Evet sevgili dinleyiciler. <gülüyor> <Nişan. gülüyor> Serbest tesbili kuşağımızın sonuna geldik. <gülüyor> Modern Sabahlar Modern Sabahlar Amanın komşular, yeni bir saatine finise günaydın. Modern Sabahlar devam ediyor. Esprilerimiz, şakalarımız serbest dolanıma girdi. Buyurun Ay. Ne var dedin sen bugün? Tam yayına girmeden önce. Ne dedi Fahir? Bir şey demedim ben. Bu Söylediğini söyleyeyim ben. Sosyla elçiyim konumuna. Yani Söylenmeyecek bir şeyse elçiliğinde alemi yok. Zaten yani. bu saat teknotronik dedi. <gülüyor> Allah. Bak bak nasıl günahsız şey şeyleri kesiyor bize bak. Hmm. Hareketleri. Bunu bunu bu ettin mi sen Technonik diye? Evet. Aklıma kelime gelmedi de <gülüyor> Ha, diyorsunuz. Ya. Bir şey soracağım bu Buyurun, tamamen bağımsız olay. Ne New Model Army'nin bildiğimiz bir şarkısı var mı? Aa, yani bir olmaz mı? En ya. güzel şarkısını biliyoruz ya ondan. Hangisi en güzel şarkısı mesela? Ya Çok güzel işte grup miyim mı? En son bir başlarına kötü bir olay geldi. Ne geldi? Stüdyoları mı yandı? Ne oldu? Böyle bir yandı yandına... değil mi? Onu bir sigara mı içiyorlarmış? Neymiş? Onun. Vallahi öyle bir şey oldu ya. Böyle bir bütün kayıtları, bir şeyleri falan, orijinal kayıtları gitti falan. Öyle bir olay geldi başlarına da pek üzüldüler. Hep birlikte. Niye ne oldu? Niye Modular mı nereden çıktı? Ya bir aklıma takıldı da. Yani diyorum ya yani seviyoruz değil mi biz? Ben de seviyorum. Seviyoruz tabii. tabii canım. Çalacağım hemen hatırlayacağız. Çal valla. Yeterli mi? Daha yeter. Güzel grup. Aa, güzel grup, ya. güzel grup. Sonra dinler sevgili dinleyiciler. Tamam, yani modular bir de bir dile gelmiş olsun yani. Evet, e, ne yapıyoruz şimdi bu saat içinde? Şimdi ne oldu? falan? Fark? son soru... bak istiyorum. Benim teknotronik lafım yayına aksi yani teknotronik lafımı çok rahatsız edici. Ya bir New Model vardı ne oldu onlara? Neyse hayırlı olsun mu? Yani şey. Neyse hayırlı olsun anlatırım canım sonra bir New Model ile ilgili şeylerim vardı, planlarım vardı onunla ilgili söylüyorumdur. Dükkana mı getireceğim? Dükkana getireceğim. Belki de bugün bir... bir Arap sabunuyla temizleyelim her şeyi. Ya, e, tamam. Arap sabunu niye Arap sabunu diyorlar? Dolayı Renginden dolayı olabilir mi? <gülüyor> Tabii başka ne olacak. Ha, ay ayıpmış o da o zaman. Yani biraz öz bir, var o zaman. E, tabii canım başka bir espirisi yok yani. Gerçi aldın mı Arap sabunu? Ay, Arap sabunu ne kadar çirkin ifadeymiş <gülüyor> ya. Sadece renginden mi yoksa hani, başka bir şey mi Araptan yok, da... mı? Ne Araptan? Arapların yaptığı sabun mu? Rengi işte. Arapların yaptığı sabun olsa yine bir derece. Mesela kahve Avrupa'ya ilk girdiğinde Arap şarabı diyorlarmış. Onu anlarım onda Arap şey Arap şarabında tamam, tamam. o var. bir tamam kahveler falan filan da Arap sabunu. Arap'ın sabunu olsa mesela hiç canım, şey Arap sabunu deyince Arap sabunu e öyle öyle konmuş öyle zamanında. Ya, o zaman almıyorum bugün. Ne almıyorsun? Derzleri başka şey de çıkarın. Ona başka bir şey de deniyor ya Arap sabunu yerine. <gülüyor> Gerçi Arap sabunun üstünde de Arap sabunu diye yazıyor. Yazıyor mu? Evet Arap, ya. Arap resmi var mı onun üstünde? Yok onun da o Arap. Kadar de... değil falan. O, kadar... <gülüyor> o kadar değil O kadar. Di din, değil mi? Eskiden <gülüyor> var mı? De... Benim adımı söyledin ki şimdi sen. Demek ki bilinçaltında ben ırkçıyım öyle mi? Hayır ya yok Bu, Arap, yok, kardeşim. Dakika, bu kadar kişisel olmayan Yani koskoca bir Arap milletinin şeyini şey yapıyoruz burada ya. Hakk'da bir araba vardı diye hatırlıyorum ya. Arap sabununun kutusunun üstünde bir Yani sakızda vardı. Arap'tan arabu da düşünüyorum şu an. Sakızın üstünde miydi o? Gibi? Sakızın üstünde Arap kızı var orada. Arap kızı. O da Arap değil ki o sakızın. Arada. Nasıl Arap, değil, Arap değil canım. Hayır Arap sakızı denmiyor ki ona. Ama Arap sakızı üstüne Arap kızı. Arap kızı Arap kızı Arap sakızı işte oradan geliyor. Kafamı karıştırıyorsun ve başarılısın. <gülüyor> <gülüyor> ve sen bunun farkındasın. Sakınlasın. Örümcek ağından keman teli üretti. Örümcek ağ. <gülüyor> Kim üretti? Az sonra. <gülüyor> Demek ki Japonya'da üretildi. Ee, Japonya'daki e, Shigeyoshi Osaki adlı araştırmacı örümcek ipi kullanarak keman teli yapmış. Bırak o örümceğini pani çok güzel söyleniyor diye. Söyleniyor mu diye baktım ya. Çok Sadece güzel. söylenebiliyor mu Aynı diye baktım. Ayrıca ne güzel tamam. 5000 ipek teli kullanarak yapılan şimdi ne kadar hızlı geçersek bu işsiz Japon keman teli yapar diye bir atasözü var ya olur, olur mu işsiz bu? olur mu ya adam araştırmacı ya adam araştırmacı. 5000 tane, tane örümcek telini nasıl şey yapıyor işsiz güçsüz adam işte. oradan yavaş çıkar. Oğlum, sen var. nasıl böyle bir şeyleri böyle bantlarken bilmem de o otomatik işlerde kafanı boşaltıyorsun. Evet, o Japon da böyle. Işte. Ben işsizliğimden yapıyorum o işleri. Ben adama boş işle uğraşmış demiyorum ki işsiz diyorum sadece. <Gülüyor> sen gene dememiş olda. <mister tumors> Valla bu kadar emin söylediğine göre Fahir'in bildiği duhal. var yani. Bence söyleme. Şimdi benzer yumuşak ve içe işleyen bir tını. Ne kadar ee, güzel. Yani bu keman telinin sesine benzer. Var mı güzel? şöyle güzel bir keman konçertomuz? Var mı? Ben oradan Vanessa'yı gir, vanessa gir bakayım. Gidersin şey çalayım o televizyondaki çocuğu çalayım. Norveçli babatma. Yup. Ama o içimize işletiyor ki bilakis gıcık ediyor. Onu ben ağzımla yapabiliyorum biliyor musunuz o şarkı? Ağzını yerim <gülüyor> <gülüyor> Hatta kâhıda yazayım. Ağzını yerim diye İnşallah öyle. hocam. Evet. Olsa ki örümcek ipinden telin <gülüyor> bağırsak. <gülüyor> bağırsak. <gülüyor> dans etmeyi bırakın. Stüdyoda dans etmek yasak. Oğlum ne stüdyolarda ne danslar oluyor. Hiç onlara kimse bir şey demiyor. Biz azıcık dans edince olay oluyor. <gülüyor> örümcek ipi... Yeterli değil mi bu haber? Yeterli, Anladınız evet. yani. Örümcek andan kemateli yapıldı, yapıldığı anlaşıldı mı? Verebildim mi onu? O verildi. Çok duygusal da verildi yani. Hoş tınılar. O zaman şarkıyı yapayım mı? Yapsın hadi. Bu saatin adı ne? <gülüyor> Serbest dokunmuşlar. O şarkıyı mı yapayım başka şarkıyı mı yapayım? <gülüyor> <gülüyor> yapayım mı? Ya, ya, sen ya, sen ya, o şarkıyı hazırlasana. Sen niye hazırlan? O hazırla. orada bir şey hazırlamıyor ben, biliyor musun? Ne yapıyorsun sen orada? Ne yapıyorsun? Kaldırıyor indiriyor, kaldırıyor indiriyor. Onu Hayır. oraya, onu oraya, onu oraya. <gülüyor> bak <gülüyor> çalışıyor gibi görünmeye çalışıyor. <gülüyor> Dinleyicilerimiz bakarsa adam boş git, duruyor diye. O, da, evet. o şarkıyı hazırla sen. Ben o şarkının ismini bilmiyorum. Neydi o şarkının ismi ya? Norveçli Kemal Tüçücü. oydu. Yok o değil. Hayır. Ya, bak Fahir... O kadar iki saattir izin alıyorum ağzımla yapayım mı diye. Ya ben de ağız yoluyla yakalamaya çalışıyorum. Ağız marifetiyle. Yapayım mı? Yap. Özür dilerim. Sevgili Nişar, özür sessizlikler. Sus, Suskunluğum asaletimden <gülüyor> gelir. Evet. Bir ağza bakarım ağız mı diye. Bir yaptığım müziğe bakarım. Yalnız hiç kimse hatırlamıyor. Valla ben de hatırlamıyorum ya. çocuğu. Öteki kız iki kere kazandı onun ismini hatırlıyor muyuz? Lena mı? Jömi Lena Lena. Lena Jömi Jömi Alman. Alman. Neydi onun şarkısı? Almanya adına iki kere kazandı. Ama iyice bunadık valla iyi ki inşallah yaşlıca program yapmayız Lena şarkısı güzel onu çalabiliriz isterseniz. Lena değil de. Güzel bir şarkı. Geçen sene elemelerde kaybeden bizim şarkımızı şansan Ege. <gülüyor> Libid up Libid up, limit up. Limit up limit bizim arşivimizin üstünde öyle bir şey Üstüne asbest sürmüşler <gülüyor> yani CD'ye dokunduğun Ya Hadi onu biraz çal ondan sonra e, Başka bir şey Libid up da çalmayalım şimdi ya Çünkü insanlar tam Can böyle bir konsantre olmuşken e Yok Can Bonomo var mı Onu o zaman ağzınla yapsın? <gülüyor> hadi o zaman Eurovizyon demişken çok güzel Eurovizyon şarkısı. <gülüyor> Aa, what's in another year? What's in that year? <gülüyor> o ayarda bir şey. <gülüyor> ne bu? Bir dakika. Ella Ella. Ella Ella ha. mı? Ay ne <gülüyor> kadar çirkin şarkı bu. En olsun. güzel şarkı bu. Cemali zannettim ben de. Böyle, aynı bak Cemali'ye <gülüyor> benzemeyeyim mi? Aynı tonlar var evet. Bak. <gülüyor> Sen de ben. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Ayşe Çengel. Michel Telot, Telot, Telot. Hey hey hey. hey. Moder sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Sabah selar sabah siz sevgili kuşağımızla bu sabah açık sonuna kadar ...buyursunlar efendim. Um, o zaman serbest espri kuşağında bir ee, şeyle devam etmek istiyorum. Endonezya halkının içler acısı, dramının ee, artık yani buramıza geldi o pis lastikçilerinden illallah diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Kime ilendiğimi hemen kısaca özet geçeyim. Pis lastikçiler anladın. Pis abi. lastikçiler Jakarta'da. Yollarda motorlar arabalan geziyorlar Motorla geziyorlar ya çok vızır vızır evet, evet. Bu lastikçilerde gece boyunca Çiviler camlar özellikle Çivileri at sen ondan sonra da Yan tarafta sotede bekle Hemen anında da tamir et lastiklerine Batan çivileri Lastiğiniz mi patladı? Allah biz de buradaydık diye mi geçiyorlar? Vallahi ama çok abartmışlar. Ee, 20 milyon aşkın nüfusuyla hali hazırda tam bir keşmekeş olan Jakarta trafiğini daha kötüye yönlendiren lastik tamircilerine karşı yeni bir hareket başlandı. Çiçi çi temizleme ekibi. Lastiğime dokunma. Ne kadar güzel. Çok Jakarta güzel. Ne temizleme mi? ekibi dedin Fahir? Çiçi temizleme ekibi. Çivi olmasın o? Çiçi yazmışlar. Çiçi çi çi çi herhalde e, Endonezya'da da yerel bir şey. Son derece yüksek teknoloji top. ve kuvvetli mıknatıslar kullanarak... <gülüyor> ekimler... Sonunda mıknatısa geldi. bağlandı ya. Ekipler sabah ilk iş yüksek kuvvete sahip mıknatıslarla yolları temizliyorlar. Endonezya'da yol kenarında bekleyen lastik tamircileri... E, boşuna beklemiş, boşuna oluyorlar. beklemiş oluyorlar. Günde ortalama her bir e, ekip 2 kilogram çivi topluyor sevgili. Jakarta halkımızın burada... Ee, son derece mağdur olduğu bir kez daha gözler önünde serildi. Sonuçta orada tüy bitmemiş yetimin hakkı var. Kardeş halk Jakarta halkına buradan selam olsun. Selam olsun. Sessizlik. Ya, ya ama, Sessizlik. ama yani bir coşkunuzdan gelir. Lasaletimizden evet. gelir de yani biz de sen selam etmiyor musun Jakarta halkına? Onu mu diyorsun? Ben selam ettim de çok abartmadım. Orama zaman bura bura <gülüyor> yapmadım selamımı. <gülüyor> biz dolu dolu yaşıyoruz hayatı. Dolu dolu da yaşatmaya çalışıyoruz. <gülüyor> Oktay Sanday hayatını dolduldu yaşıyorsun. Bilçiyorum ben, biliçiyorum ben. Bir ya. Ege dolduldu yaşama. Evet. Buyurun nelerimiz var? 4 <gülüyor> çeker Aslan. Dolduldu dolu yaşamıyorum. Galatasaray Sivasspor maçı kaç 0 bitmiş olabilir? 3 sefer mi? Bir daha bak başlığı vereyim. 4 çeker Aslan. 2-0 mı? Aslan kim? Aslan Galatasaray. Aslan, Galatasaray Sivasspor oynadı Galatasaray. Hı -hı. Kaç 0 bitmiş olabilir maç? 4 hmm. çeker i̇ki. Aslan. 2-0. Değil. Bir dakika 5 0 yani. mu? 4 çeker diyor Ege. Bir saniye 4 çeker. Şimdi bakın. Bir dakika ya. 3, <gülüyor> hayır sen başını kaçırdın. 3 0'la gelme tamam. bana. 3 dedi çünkü adam. Hayır. Tamam dedim. 3 değil. Değil. Bence berabere mi bitti? Bir dakika dur. 4. Yani. Güzel bir tahmin. Yaklaştın Ege. <gülüyor> 0. Yaklaştın. 4 çarpı hayır, 4. Sen, ben sen. bilirsin diye tahmin ediyorum Fazıl. 4 çeker. 4 çarpı 4. 16. 16. Evet. 16 daha 7. 7. 7 0 mı? Hayır bilemediniz. 6'dan 1'i çıkar 5 0 mı? 5 demiştin abi yok. Bilemiyoruz kaç? 4 0 olacak. Ay be Oktay. Nerede? Gene bizi gafil avladı. 1 0 dediniz mi? Demedik. Demedik. Bir de onu söylemediniz zaten. Bütün şeyleri söylediniz bir 4 0 <gülüyor> demediniz. Hay Allah. Hay Allah ya lanet olsun. Niye öyle oldu ki? Tebrik ederim olmasan. Evet bakıyorum o zaman ben böyle yani sadece şeyimiz yoksa vaktimiz bolsa benim anladığımdaki bol gibi duruyor şu anda bol gibi ona göre bir bakacağız sakalsız erkekler için demiştik çok güzel seksiler demiştik zaten cillop gibi adamlara bakarsan sakalsız tabii ki seksi gelir. E sakallısı ile sakat sayılırız. Aynı haberin Form. üstünden bir daha geçmeyelim. <gülüyor> ya tamam onun yanına gel dedi en zengin 100 Türk. Yanındaki haberin çok şey olmayacağını geçerek Fahir. Yok ya var onda o da var. Ondan da vereceğiz. En zengin 100 Türk listesine dokuz, 90. sıradan giren e, Doktor Yalçın Asyalı. Mezun olduğu ODTÜ'ye e, kritik alanları bilimsel yapılacak Asyalı Araştırma Merkezi'ni kurmuş. Hı <gülüyor> hı. Yapımı yıl süren yok ya ben de direkt para verdi zannettim. <gülüyor> Geçenlerde e, Ahmet Ertegün'ün e, karısı Oxford'a bir miktar para verdi ya. Haberiniz ha. var mı ona? Hadi ya. Ha. E. Mika Ertegün. Döner dolaşır bize de gelir diye mi düşünüyorsun? Acaba yani? dedim Otya'ya yatırımını yaptı deyince servetini bilim için Otya'ya yatırdı. Ya, haber de görünce mı? dedim ki acaba çanta çanta para mı gönderdi? Çok şık bir hareket yapmış ama tabii e, bizim derdimiz başka olduğundan dükkanlara yatırım var mıymış? Dükkanlara o tür araştırmacıların hizmetine sunulan merkezle ilgili konuşan e, Rektör Profesör Doktor Ahmet Tacay binanın Ottü'de 68'de mezun olan Yalçın Asyalı ve eşi Serpil Asya tarafından yaptırıldı Yok. Ne kadar güzel. Yok ama eee hakikaten Ayaslı Araştırma Merkezi kurulmuş. E, <gülüyor> yapımı ikiye sürmüş, milyonlarca dolar harcanan merkez, Türkiye'de ilk kez uygulanan membran sistemiyle elektriğini kendi üretiyor, suyu arıtıp yeniden kullanıyor, enerjiyi verimli kullanıyor. Tam yeşil bina dediğimiz. Yeşil bina değil mi bu? Hı -hı. Ee, elektrik, Buradan geliyor, mümkünün. buradan çıkıyor gibi. 11 değişik alanda araştırma yapılacakmış bu binada. Vallahi helal olsun. Doğrudan direkt balya balya para gelmedi belki ama böyle bir şey, iki yıllık çalışmanın sonucu alınmış. Alınmış. Evet, evet fay, esprili, fay, esprili, esprili haber, esprili haber, haber de değil artık bu esprisi değil gerçekten hoş da bir şey. E, eşcinsel evliliği için sahneye çıktılar iki kanka. E, Amerika'nın ünlü aktörleri tabii ki değil mi? Sevgili aktörleri kimdir bunlar? E, en sevgili aktörleri. Amerika. Kanka mı? Kankaysa isimleri gerekiyor. Kanka olmaz. Noral Hard mı? Onları da tabi sevgiyle anlıyoruz. Hatta e, toprakları bol olsun diyor muyuz? Öyle de, de diyoruz diye tahmin tabii, ediyoruz, diyoruz değil mi? Başka kimi anmak istersiniz? Onları da seviyoruz. Rakatsın, rakatsın toprağı bol olsun, bol olsun. E, <gülüyor> yine <gülüyor> başka. Ya yani çok tehlikeli bir yola girişti. Ben hemen... anlamadım e, Ya yani sadece... ki Charles Bronson. Toprağı bol olsun <gülüyor> diyoruz tekrar. Amerikanın ünlü aktörleri Brad Pitt ve George Clooney sahneye çıktılar eşcinsel evliliği için. Oscar adayları aldı. Ne diyebilir miyiz? Yani ne dostluğun böylesi. Onu da diyebiliriz. Her türlü şey söyleyebiliriz. İkimize Ama... de vermediler. Rahat ettik. Dostluğumuz bozulmadı. Valla dostluk kazandı demişler zaten. Dostluğumuz pekisin diye de bir laf edilmiş. <gülüyor> Sahneye çıktılar. Eşcinsel evliliğini yasaklayan bir oyunu canlandırdılar işte oyunda Oo. Brad Pitt yargıç oldu, George Clooney işte avukat oldu falan filan. Neyse bu şeylere bağışlı bulundular ama dikkatlerden kaçmayan şey hakikaten Brad Pitt'te bir damlacık kalmış çok fena. Evet. Yani George Clooney ile yan yana gördüğün zaman gerçekten oğlu gibi duruyor. O derece ufacık artık böyle incele onu öyle işledi demek hani Brad. Zayıf olacaksın. Ne bu yanaklar? Bir sıkıntı maddi sıkıntılarım var acaba. Çoluk, mı? Biraz çocukları onların fazla ya. Yani yedi seviyorlar, var. çocuk seviyorlar. Yemiyorlar, yediriyorlar gibi bir durum yani var Ya şimdi aslında? şöyle bir durum var. 7 tane mi ne çocukları var Hı. ya onların? Şimdi 6 7'ncisi yolda. Mesela İsveç köfte aldılar, özel bir şeydi. Ondan sonra tabaklara 7'şer bir paketi zaten bitiriyorlar bir oturuşta benim <gülüyor> Evet. 7'şer köfte. Ekmek aldılar mı? Ekmek falan da aldılar. E ekmeğin arasına koysunlar abi o zaman. İşte tam ekmeğin arasına koyacak Brad Pitt. Baba bir tane versine versene? Birine veriyor öbürüne veriyor. Denge Artan şaşırıyor. Pakette adam başı 7 köfte her çocuğuna bir tane verse Brad Pitt kuru ekmek yiyor. Ondan sonra Brad Pitt zayıflamış. E ne yiyecek Bence bu koşturmaktan bunlar kesin vakit baba Aynı şey benim başımda da var biliyorsunuz çocuklar yani. Yemeği unutuyorum bazen koşturmaktan. Ne koşturuyor mi? ya? Arada bir gidiyor bir artistlik yapıyor işte. Şeyde de zaten öyle yerinden kalkmanın artistlik yapmış. Bütün o Moneyball filminde. Bir ayakta görmedik neredeyse. Otura oturduğu yer Maçlara da gelmedi. Maçlara da gitmedi. <gülüyor> bir, bir, bir, bir maça geldi. Ya arabada oturuyor ya ofis. Oscar türü. falan almamış iyi evet, ki. Yoksa o... oturduğu yerden Oscar aldı diyecektin. Oturduğu yerden oynamış. Oturduğu yerden yapılmaz. Orada bak ne yaptı adam? Hangi ee, adam? Şey. Artist. Biz. O ağzını bir kelime o açmadan da, yaptı aldı. O da ama ağzını öyle bir oynattı ki 40 kelime çıkar Ya ağzına. bir şey diyeceğim e, şu Artist filminden bir iki sahne izlesek ya ge. Ne Hadi vallahi özledik, ha. sevgedin hiçler. Bakın, unutulmaz sahneleriyle The Artist. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi ya. <gülüyor> Keyifli. Çok güzel dans etti. <gülüyor> Gerçekten çok güzel yaptı. Köpek özellikle. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar devam ediyor radyoların başındakilere bir kez daha günaydın diyelim bu güzel salı sabahından. Güzel salı sabah diyoruz ama gece kar yağmış galiba yine dün hmm. yüzüne sevindik mavi mavi falan ne kadar güzel artık o günler geride kaldı dedik ama. Sabahleyin ona yağma denmez. Yağma denmez. De... Şöyle bir kabasını attı şöyle bir kabasını attı herhalde sabah. son kaba değil mi bu? son kaba değil ya. bir Var mı bir kabasını? bir kaba ya. daha gider ya. Bir iki kabamızı yeter ya. Aldık. 2012 biraz da karşısız gitsin biraz ya 2012. Ya toprak çiftçi. Çiftçinin yüzü gülecek bu sene. Ben o, Ekinler... o günlerim Oktay'a 30 saniye içinde bu sabah kurdum arabada. Rahatsız oldu zaten. Yani tamam kur. Torpah falan dedim. Torpah deyince oldu ya. Bereket dedim. 30 saniye bile sürmedi. Bıday dedi mi? Çok güzel. 12-13 saniyede toparladı adam. Yani. Helal olsun. Bütün evet. hububatı saydı them eklim koşullarını saydım, çimşin sıkıntılarını saydım. Tam mazot, dönüyordu. Mazot, mazot fiyatına geldi. oktay yeterli Araba yine tam dönüyorduk yani böyle tam hani manevra yapıyorduk yani böyle hızlı gide, gidiyor olsaydık falan tehlikeliydi de. Böyle o şimdi bugün içerisinde huzursuz olmamak için bir iki konuyu kapatalım diyorum ben. Lütfen. Tabii, Çünkü e, sıkıntı olabilir. Bir huzursuzluk hissedebiliriz. Neden bu huzursuzluğumuz deyip tespit edemeyebiliriz. Evet. Açık konularımız var bugün yayında konuştuğumuz. Açık konular. Açık kalan. Birincisi yoğurtla demir ee, ıspanak faydasızlaşıyormuş cümlesini düzgün bir şekilde e, düzgün, getirir misiniz? Ha, ha, neymiş de? Yoğurtla demiri kesiyormuş ıspanak faydasızlaşıyormuş. Yani ıspanak neyle yemeyelim diye konuşmuştuk. Yoğurtla mı yemeyecekmişiz? Evet yani o çok bilinen e, yoğurtlu ıspanak maalesef yemeyin diyorlar. E yoğurt tamam. ne anladım ben ıspanaktan O sas, zaman sas. yani boşu boşuna yemiş oluyorsun. O zaman eczekli yani ispana... bir şey yemiş oluyorsun. Çayla yiyebilirsin yani çay çünkü şeyi de alır. Teğin maddesi içindeki ee, içindeki tein maddesi çay neyi alır Oktay? ağzını açıyorsun ses çıkmıyor. o, o, o yapar ya ıspanak hmm. kı, kı, yapar ya evet. onu alır. Hmm. çayla yenebilir aslında. çayla bak güzel olabilir ya. onu deneyeceğiz Oktay. Dama yapar o şey. evet e, onun dışında Norveç'in Eurovision e, birincisi Eurovision şampiyonu diyebiliriz. şampiyonu Alexander. Alexander Ribak. E, onu da şarkının adı da Fairy Tail. Fairy Adeta çalmamız için baskı Baskı yapıldı ama gerek çalmadık. Yok. çalmadık. Gerek, gerek yok evet. diyoruz. Ondan sonra Mabel e, ayı... Özel bir sakız markası, sakın markası. özel bir sakız markası olan Mabel'i verdik. O Mabelmişti. Ondan sonra e, o kadar. O kadar. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Dosyaları açtığımız gibi kapatmasını da biliriz. Evet Biz bilmesek de dinleyicilerimiz bilir. Bu arada Twitter'la ilgili bir e, gelişme var bugün Murat Maalesef. Boz. Biliyorsunuz evet. değil mi Murat evet. Boz? Yargıya taşıyacakmış. Twitter'dan. Bize bir şey da... çıkar mı? Buna? Kapattıracağım demiş Twitter'ya. Ne olmuş Murat Boz'la ilgili? Twitter üzerinden hakaret şikayeti ile ilgili verilen takipsizlik kararı bu alandaki boşluğu tekrar gündeme taşıdı diyor ee, haber. Demiş ki hukukçular özellikle Amerika Merkezi Sosyal Paylaşım siteleri ile ilgili şikayetlerde bu konuda ikili bir anlaşma olmadığı için sürecin çok uzadığını belirterek Adalet Bakanlığı'nı göreve çağırmışlar. Hmm. Yani tweeti atıyorsun ondan sonra da e, keyfine bakıyorsun dönemi mi var? Yoksa e, şikayetler dikkate alınacak mı? Bu şimdi yeni bir tartışma. Aman diyeyim ya ama. Keşke bak muhtarlıklardan böyle bir e, bu hafta atmak istediğin tweetler, onları yazacaksın. Iı, Dilekçe haline getireceksin şu, şu şu şu tweetleri Şu günlerde atmayı düşünüyorum Muhtarlıktan yani bunu illa Adalet Bakanlığı'na Taşımaya gerek yok, gerek muhtar yok Onaylayacak yanına çek koyacak ya evet. Şunu şöyle değiştirerek atabilirsin o, sen gene Hani I'm Ondan you. sonra muhtar omaylı Şeyleri sen kullanacaksın Kimsenin de canını sıkılmaz ya Şu takvimler var ya şey dedi, takvimleri, Duvar takvimleri Neydi onları saatli marif takvimleri var. Onlar günün tweeti ...günün tweet'i bir tane... ...yaz onu daha yani daha fazla... ...ötesine geçmeye ne kadar şey var ya... ...ne gerek var... ...ya yani da bir iki tane onlardan hani seçmeli olsun... ...diyorsan... ...şunları veya şunları atabilirsiniz... ...bitti... ...hiç puhtara olabilir bile... ...yani bu internet sitelerinde... ...hani yasak sitelerde bir şey çıkıyor ya... ...karşımıza uyarı... Hı hı. ...orada mesela... ...birkaç tane tweet örneği... ...bu tip tweetler atınız diye... ...herkes oradan bakar... ...mesela işte... Ee, ...Ahmet örnek olur da adın Mehmetse onu değiştirirsin. Mehmet yaparsın. Cengiz yaparsın. Ha tweet sabit kalmak kaydıyla özel isimlerin Tabii değiştirildiği bir şey. Twitter dünyası. verirsin böyle kimsenin canı sıkılmasın. Çok Çünkü güzel. herkes kafasına göre bir şeyler yazıyor. Yazıyor yani, evet. Yani ve Çok hiç birisinin de ağzının ayarı yok değil mi yani. Hatta yani... canım özel isim olmasın. Yani öz, illa özel isim. Mesela eskiden telefonlarda hazır mesajlar vardı. Şu anda da olabilir. Mesela eve gelirken ekmek Heh. almayı unutma. Veya köpeği besle. Evet mesela. tamam. Ondan sonra bir şey. Bunlarda özel isim var mı? Şu Yok. Şu an toplantıdayım açamıyorum. Bir açamıyorum mesela. Var. Hazır mesajlar var da. Hazır tweetler olsun. Hazır tweetler olsun ve de yani. Mesela Murat Bozu çok seviyorum. İfade mesela. özgürlüğü budur zaten. Orada evet. 10 tane 15 tane hazır tweetler. istediğini seçiyorsun. Özgür bir şekilde seçiyorsun. Öyle kafasına göre e, yazmak zaten zor bir şey. Bazen insanın aklına bir şey gelmiyor. Halbuki devletin belirlediği bir takım şeyler olsa orada. Evet. Aynısı Facebook statüsü için de geçerli. A Aynen. Ve YouTube. Hazır Geçer. mesela videolar. Hayır, devlet şeyi de yapabilir. Yaran Facebook statüleri falan diye. Oradan esprileri de sunabilir mesela. Ya çok da hoş olmaz mı devletin yaran e, diye bir ifade şey yapması? Yani çok da güzel olur yani. yani Aslında yani çok... çok aramaya da gerek yok. Mesela Egemen Bağış'ın esprilerini koy. Ben şey dozeri kullandım Leonardo da Vinci diye bir espri. Ha, i̇lla espri yapacağız. Devlet espri yapmaz falan diye düşünüyorlar. Orada var espriler işte. Alınlı Göz. Güzel, güzel. Ben... Yani Twitter'ını da kullanırsın. Facebook'unu da kullanırsın. YouTube'un mail bile kullanırsın ya <gülüyor> bu yöntemle. Twitter'ını yazarsın. En güzel de özgürlük işte. Yani bunları düşünmeden hemen... Ya da mesela şöyle de olabilir. İdari amirlere de yetki verilebilir. Tabii. Mesela muhtarlar. Mesela her muhtarın kotası olur. Evet. Yani bu çünkü bütün Türkiye'de aynı şey kültürel farklılıklar da var. Doğru. O kültürel farklılıkları mesela muhtarların süzgecinden geçtikten sonra mesela muhtarlıklara asılacak espriler olabilir. Böylece git, git, muhtara giden şey yap. hem bir avantajı olur muhtara giden kişinin. <gülüyor> bak bu şimdi yani şu dakika kadar bak yemin ediyorum benim benimseyememiştim yani bir mesafeli duruşum var ama <gülüyor> şu adamı muhtara <gülüyor> evet. gitme önerisine. Ben oy birliğiyle kabul edelim diyorum. Ne dersiniz? Ne kadar <gülüyor> güzel. Bak muhtara gitmeyi bir avantaja dönüştürdü. Muhtara gidiyoruz, avantajı yok. Bugüne kadar boş boş gittik geldik. Ama benim bu teklifim de çok güzel oldu şu anda. O Senin şey. teklifin de demokrasi adına çok önemli. Yani arkadaşlar bu teklifi oy birliğiyle kabul edelim diyorum. <gülüyor> ne dersiniz? Ben vallahi ettim bile. Edilmiş kabul ediyorum Edilmiş da da da da da sayarım. Çok teşekkür ederiz sevgili dinleyiciler. Serbest espri kuşağından canlı çıktıysanız... ...yarın sabah yine 7 ile arasında... ...meler sabahlarda bizimle buluşun. Yine soğuk bir Ankara sabahında... ...esprilerle, şakalarla, rakarolla... ...ayakta kalmaya göre hazırlanmaya çalışalım. Banu Tarancı ve Selim Karakaya'yla Haftaya Paydos. Şahane bir program oldu. Demula merhaba. Benimle de birlikteyiz. Biz sizi bekliyoruz. <gülüyor> Kesinlikle geliştireceğiz. <gülüyor> Sayenizde bu geceki prova abi da çok ben güzel. Ben ne diyeceğim? <gülüyor> Konuşturmayı başardınız. <gülüyor> ben çok keyif aldım. Haftaya Paydos, Banu Tarancı ve Selim Karakaya'yla her cuma saat 19'da Radyo Oktü'de. İyi bir şey yapıyorsunuz. Hakikaten. <gülüyor> Modern Sabahlar sona erdi. Thank you.